Dijital Kültür Makaleleri 23. Şiddet 20. Şiddet boyut değiştiriyor olabilir mi? Bu Chul Han Metis yayınlarından çıkan Şiddetin Topolojisi kitabında şiddet olgusunu çeşitli açılardan irdiriyor. Geç Modernite veya Başarı ve Performansa Odaklı Toplum diye nitelendiği, nitelendirdiği günümüz Batı edebiyatında şiddetin zorunlu bir dönüşüme tabi olduğunu altını çiziyor. Şiddet artık ötekine değil, kendine uygulanıyor. Şiddetin varlık nedeni kendi gibi olmayanlardır. Bu aslında kötü bir haber geldiğinde önce haberci öldürülür kaidesine uygun bir durum. Yazar bahsetmese de bireyin şiddet gösterme nedeni aslında içgüdüsel hayatta kalma mücadelesi. Hele bir de bu öleceğini bilme idrakiyle taçlanınca insanın hayvandan neden daha acımasızca şiddet uyguladığını açıklamak kolaylaşıyor. Öleceğiz, öleceğiz. Yazarın ifadesiyle geç moderniteye kadar insan bu trajedisinin acısını kendisi gibi olmayan şeylerden çıkardı. Öteki olgusu burada teorik olarak fiziken kendi bedeni dışındaki her şeyi içerebilir. Sadece öteki insanları değil. Han'a göre şiddet, başarı ve performans nesne haline gelmiş günümüz bireyinde boyut değiştiriyor. Çünkü dijitalleşme giderek öteki kavramını ortadan kaldırıyor. Dijitalleşmenin Ötekini ortadan kaldırması, farklılıkları flürlaştırması görünen tablo ile çelişkili gelebilir. İnternette herkes birbirine öteki muamelesi yapıyor. Kendisi gibi düşünmeyi bir kenara bırakın, kendisinin paylaştığı cümlenin virgülüne bile dokunana anında kan kusabiliyor. Neden? Çünkü yapması kolay. Herhangi bir toplumsal yaptırım olgusunu da üstünde hissetmiyorsa kendisini engelleyecek ne var? Globalleşmenin sınırları ortadan kaldırması kitlelerin bilinç üstüne yok aslında birbirimizden farkımız mesajının akış ediyor. Eskiden bir sınır vardı. Sınırın ötesine geçtiğinde giyim kuşam, yemek içmek, kural, kanun, örf, adet bunların hepsi değişirdi. Günümüzün standart popüler kültürü ve global markaları hangi sınırı geçerseniz geçin sizi orada karşılamakta. Karnınız acıktığında yabancısı olduğunuz o yörenin yerel lokantasında Yemek yiyip beğenmeme riskini almak yerine kendi memleketinizden tadını bildiğiniz bir burgercide yemeği tercih eder hale geliyorsunuz. Ötekileşmenin ortadan kalkması için öncelikle herkesin aynı, tek bir kamusal alana toplanması gerek. Şu an dijitalleşme bu toplanma evresinin gerçekleşmesini sağlıyor. Artık global kamusal alan internet oluyor. İnsanlar kitleler halinde bu tek global kamusal alana girerken, girdikten sonra kendisine bir yer ararken birbiriyle çatışacak, birbirine şiddet uygulayacak. Teorik, yani nefret söylemi veya pratik, nefret eylemi olarak. Bugün yaşanan budur. Bellidir ki bu bir geçiş dönemi. Kitleler internette boy gösterme sürecini tamamladığında, o arada biraz da dijital ortamlarda sanal etkileşim kurmanın alfabesini öğrendiğinde, giderek ötekiyle arasında bir fark bulamamaya başlayacak. Birey çevresinde şiddet uygulayacak bir öteki bulamamaya başladıkça ama hala ölümlü ve bunun idrakinde olma trajedisi sürdükçe nafile isyanın bir başka adı olan şiddeti kendine uygulamaya başlayacak. Han'a göre bu süreç başladı bile. Tükenmişlik sendromu, depresyon, hiperaktivite bunun ilk örnekleri.